Kral Kaybederse Gülseren Budayıcıoğlu Seslendiren Sira Bölüm 1 Genç adam telefonu aceleyle kapatıp yüzünü buruşturarak kalktı masadan. Eliyle Allah kahretsin der gibi bir hareket yaptıktan sonra birlikte iskambil oynadıkları arkadaşlarının biraz hayret ama daha çok da kızgınlık dolu bakışlarını görmemek için başını arkaya doğru çevirip kükrer gibi bir sesle kulübün garsonuna seslendi. Hüseyin! Pardüsü ver? Çıkıyorum. Arkadaşları ellerindeki kağıtları ne yapacaklarını bilemeden öylece kala kaldılar. Kumar dediğin böyle yarıda bırakılıp kalkılmaz ki. Her şeyin bir adabı var. Adama aldı da kaçtı derler sonra. Erkek dediğin karı sözüyle arkadaşlarını satar mı? Bir değil, iki değil bu kaçıncı oluyor. Buna rağmen yine de kağıt ona geliyor. Bir de aşkta kazanan kumarda kaybeder derler. Hepsi yalan. Bu herif hem aşkta kazanıyor hem de kumarda. İçlerinden en iri yarı olanı kağıtları masaya sertçe fırlattıktan sonra sandalyesini gücürdadarak ayağa kalktı. Ceketini yakalarından tutup arkaya doğru attıktan sonra başını sağa sola çevirerek içinden laha çeker gibi şöyle bir dolaştı ortalıkta. Canı çok sıkılmıştı. O gidince hem kare bozuluyordu hem de paraların çoğu onun önünde olduğu için oyunun keyfi kalmıyordu. Bir iki kere yüksek sesle genzini temizledikten sonra. Kenan'a doğru dönüp söylenmeye başladı. ''Bu kaçıncı birader, bir daha senin namasaya oturursam ne olayım? Bu kadından kurtulamadın gitti. Kadın da kadın olsa bari. Sana kaç kere söyledik, vazgeç şundan diye. Böyle giderse başın iyice belaya girecek. Görmüyor musun? Adeta esir aldı seni. Evdeki karından çekmedin bu sürtükten çektiğini. Hem böyle ilişkiler bu kadar uzatılmaz. Bir yerde kesilip atılır. Duyan da hayatında hiç kadın görmedin sanacak.'' Bırak Allah aşkını semi. zaten canım sıkkın, bir de böyle ulu orta konuşup benim canımı iyice sıkma. Sıkması var mı birader, şuraya oturalı telefonun susmadı. Ne istiyor bu kadın, anlamadık ki. Madem bu kadar kıymetli, madem bu kadar korkuyorsun ondan, bizimle bir daha masaya oturma. Çocuk oyuncağı değil ki bu, şurada oturduk, bir yandan kafa çekiyor, bir yandan küçük küçük oynuyoruz. Bizim de tadımızı kaçırıyorsun, artık bek genç de sayılmayız. Hepimiz yedik bu hatları ama tadında bıraktık. Tezgahından geçmeyen kadın kalmadı maşallah ama hala bıkmadın, usanmadın bu işlerden. Semih doğru söylüyordu. Yine rezil olmuştu arkadaşlarına. Bu akşam kulübe keşke hiç gelmeseydi. Ama işten çıkıp dost doğru eve gidecek bir adam değildi o. Üstelik böyle düzenli bir hayata alışkın da değildi. Akşamüstü işten çıkınca yıllardır hep bu kulüpte toplanır, yer içer, kadından kızdan arada bir memleket meselelerinden, işten güçten konuşur, sonra da masaya oturup küçük çaplı kumar oynarlardı. Eve gitmeleri gece yarısını bulur, arada bir işlerinden biri veya birkaçı hanımlarını anlatamadıkları için gelemezlerdi. Kenan kulübün müdavimlerinden de ne yapar eder iş çıkışı burada bir tek atmadan eve gitmezdi. Ama bu kadın son günlerce iyice azıtmıştı. Gerçi eve gidince ona krallar gibi bakıyor, bir dediğini iki etmiyor, tam bir genşa gibi her türlü hizmetini yapıyordu ama son günlerde akşamları eve geç gelmesine ısrarla karşı çıkıyor, her seferinde onu erken getirmenin bir yolunu buluyordu. Bugün de doğum günümü unuttun mu yoksa deyince Kenan'ın aceleyle masadan kalkmaktan başka bir çaresi kalmamıştı. Nasıl da unutmuştu Fadi'nin doğum gününü. Şu kadınları hem çok seviyor hem de bitmez tükenmez kaprislerine bir türlü tahammül edemiyordu. Yok doğum günü, yok tanışma günü, yok yılbaşı, o da olmadı bayram derken törenler hiç bitmiyordu. Gerçi diğer erkekler gibi böyle şeyleri o pek pabuç bırakmaz, çoğunda bir yolunu bulur ve atlatırdı ama bu sıralar aralarında bir türlü başa çıkamadığı bir gerginlik sürüp gidiyordu. Doğum gününde bari yanında olsa iyi olurdu. ''Tamam tamam ne derseniz haklısınız ama Fadi'nin bugün doğum günüymüş. Unuttum işte. Aslında buraya hiç gelmemeliydim bugün ama kafam karışık. İş güç derken unutmuşum birader.'' Masada oturanlar bir yandan kıs kıs gülüyor bir yandan da homurdanıyordu. ''Sen hem kendine metres tut hem de kadının doğum gününü bile unut. Bu kadarı da nerede görülmüş?'' ''Yine de marifetli adamsın.'' dedi Sami. ''Biz olsa hanımlar hemen kapının önüne koyarlardı.'' Büyüm yapıyorsun bu kadınlara. Hele karını nasıl idare ettiğini anlamak mümkün değil. Bunca yıldır hiç mi hiçbir şeyin farkına varmıyor bu kadın? Allah bilir geceleri de eve gitmiyorsundur. Bırakın Allah aşkına benimle uğraşmayı. Siz işinize bakın. Alın bu markaları da aranızda paylaşın. Para mara istemiyorum. Kenan markaları masanın ortasına doğru ittikten sonra garsonun getirdiği şık beş pardösüyü giyip siyah deri çantasını eline aldıktan sonra hızla çıktı odadan. Kulübün büyükçe VIP odasında ağırlanıyorlardı. Her biri ya devlet dairesinde bürokrat ya da büyük iş adamıydı. Yıllardır hiç ayrılmamışlardı. İyi çalışıyor, iyi kazanıyorlardı. Bu kadar çalıştıktan sonra biraz da keyif yapmak onların da hakkıydı. Hem artık pek genç de sayılmazlardı. Kırklı yaşların sonuna gelmişlerdi. Çoluk çocuk büyümüş, her biri üniversite öğrencisi olmuştu. Hiçbirinin karısı çalışmıyordu. Gerçi onlar da üniversite mezunuydu ama hem kocaları iyi para kazanıyordu hem de çoluk çocuk telaş hep annelere kalmıştı. Bu devirde çok para kazanmak kolay değildi. Ya Kenan gibi dağ bayır gezecektin ya da gece yarısına kadar devlete hizmet edecektin. Küçük memur saati dolunca çıkar ama büyük bürokratlar için saat kavramı yoktur. Gün olur gece yarısına kadar toplantılar devam edebilir. Bu kulüp onlar için bir sığınak haline gelmişti. Ayrı bir odada oturup kahttıkları için Başka kimse onları görmüyor, böylece gazetelere haber olmaktan kurtuluyor, geç saatlere kadar gönüllerince yiyip içiyor, erkek erkeğe sohbet ediyor, sonra da kran kırana yanık oynuyorlardı. Zamanında kimi bakanlık, kimi müsteşarlık, kimi de daire başkanlığı yapmıştı. Gerçi şu anda aralarında bakan olan yoktu ama hala çok üst düzey mevkilerdeydiler. İçlerine asla yeni birini almazlar, onları hizmet eden garsonların bile değişmesine izin vermezlerdi. Onlar da bu hizmetin bedelini fazlasıyla öder, her gün garsonları yüklüce bahşişler bırakır, devlet dairesindeki işlerinde her birine yardımcı olurlardı. Kenan da önceleri devlette çalışıyordu. Orada kansı şimdiye kadar çoktan o da bir şeyler olurdu ama hırslıydı. Parayı seviyordu. Bir an önce para kazanmak istemiş ve yıllar önce ayrılmıştı devletten. İnşaat mühendisliği okumuş, hemen kendini bir şirket kurmuş, eski ilişkilerini de kullanarak devletten ufak ufak iş almaya başlamıştı. Zamanla şirket büyümüş, yanında çalışanların sayısı gün gün artmış ve sonunda koca bir inşaat firmasının sahibi olmuştu. Bugünlere gelmek hiç de kolay olmamış. Türkiye'nin çeşitli illerinde şantiyeler kurulmuş ve özellikle gençliğinde eve barka gelemez olmuş, bol bol seyahat etmesi gerekmişti. Onun bu seyahatlerden aslında bir şikayeti yoktu. Zaten düzenli bir ev hayatını hiç sevmez, hep macera arar, özellikle kadınların başrol oynadığı maceralara bayılırdı. Bu iş seyahatleri sayesinde kimseye hesap vermeden istediği gibi yaşayabiliyor, hayatından kadınlar hiç eksik olmuyordu. Bir kadının ömrünü geçirecek biri değildi o. Zaten kadınlar kendiliğinden düşüveriyorlardı kucağına. Haksızlar da sayılmazdı hani. Onun kadar yakışıklı, artist bile yoktu bu ülkede. Allah sanki yaratırken çok özel davranmıştı ona. Uzun boyu, atletik vücudu, yeşil gözleri, son derece düzgün burnu yetmezmiş gibi sesi bile çok etkileyiciydi. O da bunu bildiğinden kadınların dikkatini çekebilmek için hiçbir şeyden kaçınmazdı. Çocukluğunda bile diğerlerinden farklı bir ışıltısı vardı. Yaşıtlarından her zaman daha iri yarı, daha gösterişli ve parlak bir çocuktu. Hele annesi, ona adeta tapar, koca adam olduğunda bile onu ''Benim güzel oğlum, benim yakışıklı oğlum, bütün kadınlar kurban olsun sana'' diye severdi hep. Özel olmak, ayrıcalıklı olmak kaderinde vardı sanki. Madem o böylesine özel, herkesten farklı, daha doğrusu üstün biriydi, tabii ki çevresindeki insanlar da ona her zaman saygıyla, sevgiyle yaklaşacaktı. Merdivenlerden sekerek inerken canı sıkkındı aslında. Böyle özel günleri oldum olası sevmezdi. Üstelik hediye filan da almamıştı. Şimdi hem bugünü unuttuğu için hem de bir hediye almadığı için bir sürü bahane bulması gerekecekti. Dışarı çıkmadan önce karısını arası iyi olacaktı. Aceleyle bastı telefona. İki kere çaldıktan sonra açıldı telefon. Ne haber Handan? Nasılsın? Merhaba Kenan. iyiyim. Sen nasılsın? Geldin mi? İyiyim iyiyim. Geldim ama bu saatte aradığına göre yine mi gelmeyeceksin eve? Sorma. Çok da yorgunum biliyorsun. Daha yoldan şimdi geldim. Arkadaşlara merhaba deyip çıkıyordum ki Samsun'daki şantiyeden aradılar. Önemli bir sorun çıkmış. Ne sorunu? Şimdi sana uzun uzun anlatamam. Bir kaza olmuş galiba. Bir an önce gitmem gerekiyor. ''Bari eve ora bir duş al çamaşırlarını falan. Yok yok bunlara vaktim yok. Ben seni sonra yine ararım. Sen keyfine bak. Beni merak etme. Ama böyle de olmuyor ki. Her neyse. Tamam. Sonra görüşürüz.'' Her seferinde eve arayıp bir bahane uydurmak zoruna gidiyordu. Pardü eteklerini savurarak hızla çıktı kulüpten. Hep başı dik, omuzları geride, gözleri etrafı tarayarak, biraz da sılınarak yürürdü. Şoförü İsmail her zamanki gibi kapıda bekliyordu onu. Hemen koşup elindeki çantayı kaptı ve saygıyla eğilerek lacivert Mercedes'in kapısını açtı. Kenan arabaya biner binmez ilk işi İsmail'e bir çiçekçinin önünde durmasını söylemek oldu. Şöyle güzel bir buket çiçek yaptır. Fiyakalı olsun. Bir yandan da aklı Handan'da kalmıştı. İyi da Handan. Ona karşı hep saygılı olmuş, gözünün tekini hep kapatmış, birçok şeyi görmezden gelmişti. Zaten başka türlü bu ilişkinin yürümesi mümkün değildi ve artık... O da biliyordu bunu. Yıllar önce bir kıskançlık krizi nedeniyle boşanmışlardı. Aslında kadın haklıydı. Bu sefer en yakın arkadaşıyla aldatmıştı onu. Ama bütün suç Kenan'da da değildi ki, kadın kendiliğinden kucağına düşüvermiş, o da bu güzelliğe teslim olmuştu. Hepsi bu. Kadın ona yanaşmasa böyle bir şey olamazdı. Zaten o ara başka kadınlar vardı hayatında. Güzel olmasına de Özlem ama bütün güzellerin peşine düşmeye ömrü yetmezdi ki. O ara boş olsa hadi neyse. Özlem, Handan'ın yakın arkadaşı olması nedeniyle sık sık evlerine girip çıkıyor, Kenan akşamları eve ne zaman gelse Özlem'i evinde buluyordu. Rakı masalarında şen kahkahalar atan, her yanında şehvet fışkıran bu kadını Kenan gibi bir adam nasıl reddedeceğini bilememiş, kısa süre sonra aynı yatağa girivermişlerdi. İyi bir mesleği vardı Özlem'in ve iyi para kazanıyordu. Üstelik güzeldi de. Bunca adam dururken kadın ısrarla Kenan'ın peşine düşmüş ve sonunda muradına ermiş, onu baştan çıkarmayı becermişti. Bekardı. İstese kendine kırk koca bulacak kadar da güzel ve çekiciydi ama o ısrarla başkalarını değil Kenan'ı istiyordu. Bütün bunları bilmek Kenan'ın da gururunu okşuyor, böyle bir kadın tarafından bu kadar sevilmek ve önemsenmek hoşuna gidiyordu. Hızlı bir aşk başlamıştı aralarında. İkisinin de gözü dünyayı görmüyordu. Zaten Handan'a da bu yüzden yakalanmışlardı ya. Daha dikkatli olabilseler belki de Handan'ın ruhu duymayacaktı. Gerçi bu ilişkinin gözlerden uzak yaşanmasını isteyen tek kişi kendisiydi. Özlem'in hiç böyle bir derdi yoktu. Tam tersine bu işin bir an önce su yüzüne çıkmasını istiyordu. Çünkü Kenan'a aşık olmuştu. Ve artık tek amacı onunla evlenmek ve bu birlikteliği sonsuza kadar sürdürmekti. Gerçi Handan onun çok yakın arkadaşıydı. Böyle bir şey kendine yakıştıramıyordu ama aşk başka türlü bir şeydi. Ayıp günah dinlemiyordu. Hatta kendine bu yüzden kızamıyordu bile. Kenan'a öylesine tutulmuştu ki dünya bir yana Kenan bir yanaydı onun için. Handan çok ağlamış çok üzülmüştü o zamanlar. Aldatılmak kadar en yakın arkadaşının ihaneti de çok ağır gelmişti ona. Kocası sonunda itiraf etmiş olayları doğrulamış ama bir özür bile dilememişti. Kenan onun hayattaki tek aşkıydı. Onu unutamayacağını biliyordu ama gururunu daha fazla ayaklar altına alamazdı. Öfke ve kırılmışlıkla bir celsede boşandı ama kısa süre sonra kocasının özlemle evlendiğini duyunca sanki dünya başına yıkıldı. O ara sık sık intihar etmeyi düşünüyordu çünkü Kenan'sız bir dünya çok boş geliyordu ona. Günler bir türlü geçmiyor, karanlık ve yalnız geçen uykusuz gecelerde boğulacak gibi oluyordu. Kenan'dan çok özleme, bazen de kendine kızıyordu. O kadını ne diye evine sokmuş, kocasını hem kendi gözlerinin önünde baştan çıkarmasına izin vermişti. Yıllarca birlikte olduğu arkadaşını hiç mi tanımamıştı? Onun baştan beri amacına ne olduğunu nasıl da anlamamıştı. Ne aptal bir kadındı. Göz göre göre kocayı kaçırmış elinden. Hem üniversite yıllarından beri bazı şeyleri bilmiyor muydu? Bütün kadınların Kenan'a nasıl baktıklarını, nasıl ağzının içine düştüklerini görmüyor muydu? Kendisi de güzel bir kızdı ve her zaman beğenilmiş, onunla evlenmek isteyen pek çok erkek çıkmıştı karşısına ama Kenan başkaydı. O hiçbirine benzemiyordu. Kadınların onu çok beğendiğini o zamanlarda biliyordu. Kocası da az değildi hani. Bu tür talepleri pek geri çevirmezdi ama o ne de olsa erkekti. Onlarla biraz düşer kalkar sonunda yine eve karısına dönerdi. Bunları bilerek evlenmemiş miydi Kenan'la? Şimdi ne diye bu kadar kızmış, işi bu seviyeye getirmiş ve onu en yakın arkadaşına kaptırmıştı. Nasıl bu kadar aptal olabilmişti? Zor bir erkekti Kenan. Zor ama benzersiz. Bu kadar sevmese asla onunla yaşamaya katlanamazdı. Her şeyi karısından bekler, eve bir ekmek bile almazdı. Sadece eviyle değil, karısıyla da yeterince ilgilenemedi. Hep aklı başka yerlerde, hayalet gibi dolaşır, evden kaçmanın her zaman bir yolunu bulurdu. Beş yıl evli kalmışlar ama çocukları olmamıştı. Çocukları olsa ikisi de böyle yapmaz evliliği mecburen sürdürürlerdi. Yanlış yapmıştı Handan. Bir şeyleri bahane edip eski kocasını aramalı onunla yeniden ilişki kurmanın bir yolunu bulmalıydı. Bu hayat Kenan'sız çekilmiyordu. Nitekim sonunda öyle yapmış ve Kenan da bu aramalara memnuniyetle cevap vermeye başlamıştı. İlk buluştuklarında ikisi de çok garip hissetmişti kendini. Kenan şimdi de Handan'la gizli gizli buluşarak özlemi aldatıyordu. Eskisinden daha heyecanlı bir ilişki başlamıştı aralarında. Sanki yılların özlemini giderir gibi ikisi de birbiri için adeta yanıp tutuşuyordu. Aslında Handan çok iyi bir ailenin kızıydı ve özenle yetiştirilmişti. Önce kolejde okumuş, sonra da mimar olmuştu ama Kenan'la evlenince işini bırakmış, tek işi kocasına daha iyi hizmet etmek olmuştu. Kenan'ı tanıyana kadar hiçbir erkekle flört etmemiş, Ailesinden gizli bir şeyler yapmamıştı ama Kenan'ı daha uzaktan gördüğü anda içinden ılık ılık bir şeylerin aktığını hissetmiş, üniversitenin bahçesinde artık hep gözleri ona arar olmuştu. Hem çok yakışıklı hem de çok havalıydı. Diğer erkekler kızların peşinde koşarken o tam tersi sanki kızlardan başını alamıyordu. Hem ciddi hem de romantik bir erkeğe benziyordu. Aşk denen şey olsa olsa böyle birisiyle yaşanabilirdi. Bir süre sonra ona pek yaklaşamamıştı. Çünkü Kenan bir türlü kızlardan nefes alamıyor, her zaman çevresinde birbirinden güzel kızlar oluyordu. Evlenmeleri için aradan uzun yılların geçmesi gerekmişti. O ısrarla Kenan'ın yanından ayrılmamış ve kendisini fark edeceği günü dört gözle beklemişti. Diğer kızlar gibi ona fazla yaklaşmayan ama yanından da bir türlü ayrılmayan bu çok güzel ve bir o kadar da hanımefendi kız sonunda savaşı kazanmış ve Kenan'la evlenen o olmuştu. Ciddi bir zafer kazanmıştı aslında. Sanki onlarca yırtıcı hayvanın arasına girip elde etmişti onu. Bununla ne kadar övünse azdı. O yüzden kocasının yanında hep başı dik, gezmiş, böyle bir adamla evli olmanın ne kadar ayrıcalıklı bir durum olduğunu hiç unutmamıştı. Hemcislerinin onun yerinde olmayı ne kadar istediklerini biliyor, bunun keyfini sonuna kadar çıkarmaya uğraşıyordu. Bütün bunları bile bile onu elinden kaçırmak affedilir gibi değildi doğrusu. Şimdi artık bulacağı hiçbir erkeğin Kenan'ın yerini tutmayacağını biliyor, için için kendini yiyip bitiriyordu. Herkes Kenan'dan sonra şunun bulduğu adama bak demez miydi? Üstelik Kenan, Özlem gibi, yani en az kendisi kadar güzel, itibarlı ve iyi bir mesleği ve parası olan bir kadınla evlenmişti. Ya bu dünyayı terk edip gidecek ya da kocasını geri almanın bir yolunu bulacaktı. Kenan da bu işe çok yatkın görünüyordu. Demek o da pişman olmuştu ayrıldığına. Demek onu seviyordu. Kenan tarafından sevilmek ne müthiş bir duyguydu. İlişki ilerledikçe sevildiğini iyice inanmıştı Handan. Kenan ona çok müşfik davranıyor, her gün onu arayıp soruyor, sık sık görüşüyorlardı. Şimdi de acı çekme sırası Özlem'e gelmişti. Nasıl olsa bu ilişkiyi duyacak ve öfkesinden çatır çatır çatlayacaktı. Gururlu kadındı Özlem, tıpkı kendisi gibi o da aldatılmaya dayanamazdı. Hemen ayrılırlar, sonra da Kenan yeniden onun olurdu. Her şey tam da Handan'ın düşündüğü gibi olmuştu. Bu ilişkiyi duyan Özlem tek celsede Kenan'dan boşanmıştı. Handan mutluluktan havalarda uçarken Özlem yıllarca kendini toparlayamamıştı. Hatta bir ara İstanbul dışında bir hastanenin psikiyatri servisinden bir ay kadar yatmış, kullandığı ilaçlar depresyonu düzeltemediği için 8-10 kere elektroşok tedavisi uygulanmıştı. Ailesi bütün bunları çevreden gizlemeye çalışsa da Handan bir yerlerden duymuştu. İki üç kere intihar girişiminde bulunduğunu da biliyordu ama bunlardan Kenan'a hiç söz etmemişti. Kenan'la sade bir törenle evlenmişlerdi. Sonunda muradına ermiş ve sevdiği adama yeniden kavuşmuştu. Kenan da mutluydu ama o yine eski Kenan'dı. Eve sık sık geç geliyor, iş seyahatleri hiç bitmiyor, seyahati olmasa bu sefer de kulüpte arkadaşlarıyla sabaha kadar içki içiyor, eğleniyor, kumara oynuyordu. Başka kadınlar yok muydu, şimdilik bunu tam olarak bilmiyordu ama yine tanıyordu kocasını. O uslu dursa bile kadınlar buna izin vermeyecek, bir şekilde ona yanaşmanın yolunu bulacaklardı. Ancak bir kere ağzı yanmıştı. Kenan'dan bir daha asla ayrılmayacak, bir daha onu başka kadınlara kaptırmayacaktı. Onun için o akşam eşinin ona yalan söylediğini bile bile pek sesini çıkarmamıştı. Şoför İsmail her zamanki çiçekçinin önünde durmuş, Patronun istediği gibi gösterişli bir çiçek yaptırmak üzere aceleyle inmişti arabada. Kenan sağ tarafta koltuktan çiçekçiye doğru bakarken vazoların içine özenle yerleştirilmiş papatyalara doğru eğilmiş, beyaz ceketli genç bir kadına takıldı gözleri. Aceleyle indi arabadan. Yanında duran çantasını almayı da ihmal etmedi. Dükkanın içine giriyormuş gibi kadının yanından geçerken düşürdü elindeki çantayı. Çantanın yerdeki su birikintisinin hızla düşmesiyle etrafa pis sular sıçradı. Genç kadının sadece pantolonu değil üzerindeki beyaz deri çeket de bundan nasibini aldı. Kenan büyük bir mahcubiyet ve telaşla kadına doğru eğildi. Arabadan yüzünü görememişti ama şimdi burun buruna gelmişken iyice inceleme imkanı bulmuştu. Sarı saçlarını at kuyruğu yaparak arkasına toplamıştı. Yaşı otuzun üzerindeydi. Ona hissettirmeden soğuktan kızarmış ellerine baktı. ''Yüzük yoktu. Demek ki evli değildi. Bu yaşta bu kadar güzel bir kadın hala evlenmemişse mahzun ve yaralı olur.'' dedi içinden. Böyleleriyle ilişki kurmak kolaydı. Hayal kurmaktan, beyaz atlı prensini beklemekten hiç vazgeçmezdi böyleleri. ''Özür dilerim, çok özür dilerim. Hay Allah, ceketinizi bile çamur sıçramış. Ne kadar sakar bir adamım ben. Önemli değil.'' ''Böyle derken bir yandan üzerine sıçrayan çamurlu suları temizlemeye çalışıyor.'' Bir yandan da başına gelen bu kazanın belki de hayra işaret olduğunu düşünüyordu kadın. Burun buruna geldikleri anda o da dikkatle bakmıştı adama. Ne kadar hoş biriydi, ne güzel kokuyor ve ne güzel bakıyordu. Kılığından, kıyafetinden, konuşmasından, elindeki çantadan iş adamına benziyordu. Sonra sanki doğal bir refleksle kadın da ellerine baktı Kenan'ın. Alyas yoktu elinde, demek bekardı. Cebinden aceleyle beyaz ipek bir mendil çıkardı Kenan. Bu devirde cebinde ipek mendil taşıyan kaç erkek kalmıştı. Kadın uyanmak istemediği bir rüyada gibi hissediyordu kendini. Kenan, ipek mendil ile ceketteki lekeleri zarif, heyecanlı, utangaç bir tavırla silmeye çalışıyordu. O sırada şoför İsmail ile birlikte dükkanın sahibi genç delikanlı geldi yanlarına. Ne olduğunu anlayamamış, yapacak bir şey var mı der gibi bakıyorlardı yüzlerine. Kenan, sesini iyice yükselterek tam bir patron edasıyla hemen emirler yağdırmaya başladı. ''İsmail, hanımefendinin telefonunu ve adresini al, yarın sabah erkenden git ve ceketle pantolonu bizim temizleyiciye götür. Özellikle cekete dikkat etsinler, deriyi hırpalamasınlar.'' ''Baş üstüne efendim.'' ''Oğlum sen de şu papatyalardan güzel bir demet yap, hanımefendiye verelim. Kendimizi başka türlü nasıl affettirebiliriz bilmiyorum.'' ''Baş üstüne efendim.'' İsmail bu arada patronun yere düşen çantasını almış, temizlemek üzere içeri götürmüştü. Kenan bir iki silme denemesinden sonra ipek mendili kadının eline tutuşturmuştu. Mendilin üzerine isminin baş harfleri işlenmişti ve Kenan cebine koymadan önce mutlaka kullandığı parfümü mendili de sıkardı. Kadın mendil elinde öylece kalmış, bütün bunlara ne diyeceğini bilemeden şaşkınlıkla bakıyordu. Kenan bir daha hiç gözlerine bakmamıştı kadının. Hatta olabildiğince ondan uzak duruyor, mahcup bir şekilde başını yerden kaldıramıyordu. Çanta temizlendi. Özenle hazırlanmış buket genç kadının eline verildi. Bu arada Kenan'ın istediği çiçekler de arabanın bagajına yerleştirildikten sonra sıra arabaya binmeye geldi. ''Hanımefendi, lütfen buyurun. Sizi gideceğiniz yere kadar götürelim.'' ''Hayır hayır, evim yakın zaten. Hem bu çiçekleri de aldınız. Gerçekten gerek yoktu bunlara.'' ''Gerek yok olur mu? Zaten utancımdan yüzünüze bakamıyorum. İnşallah üzerinizdeki cekette iz kalmaz.'' ''Yarın sabah İsmail gelip alacak onları. Sakarım işte. Hiç sevmiyorum bu huyumu. Yine bu gece bana uyku yok. Yok canım, o kadar abartmayın. Olur böyle şeyler.'' Genç kadın bunları söylerken elindeki mendiline ne yapacağını bilemiyordu. İpek mendil kirlenmişti. Şimdi bu lekeli mendili geri vermek olmazdı. Elindeki mendili evirip çevirirken Kenan'ın hafifçe eğilerek açtığı arka kapıdan arabaya bindi. Mendildeki harfleri görmüştü. K.B. Önemli bir adamdı galiba.'' Kenan da kadının yanına ama biraz uzağına oturmuş ve az konuşuyordu. Kız İsmail'e yolu tarif ediyor, İsmail içinden gülerek denileni yapıyordu. Alışkındı böyle şeylere. Şu patron çok becerikli adamdı. Demek o ara arabadan kadını görmüş, yine yapacağını yapmıştı. Kadının evi gerçekten de çiçekçiye yakındı. Araba köşedeki pembe apartmanın önünde durunca Kenan hemen fırladı arabadan. İsmail de inmiş, patronun arkasında hazır ol vaziyetinde bekliyordu. Kadına kapıyı Kenan açtı. Yine iç yüzüne bakmadan tekrar özür dilerim hanımefendi. Ben Kenan, Kenan Baran diyerek elini uzattı kadına. O da kendine uzanan bu biçimli, içine yoğun bir sıcaklık yayan, büyük eli sıkarken ben de Serap, öğretmenim, bu evde annemle birlikte oturuyoruz. Mevlinizi geri veremeyeceğim çünkü çok kirlendi dedi. Başını arkaya doğru atarak küçük bir kahkaha attı Kenan. Küçük, içten duygulu bir kahkaha. Ne önemi var. Bu akşamın bir hatırası olarak kalsın sizde. Memnun oldum tanıştığımıza. İyi akşamlar. Genç kadın kolunu astığı çantayla birlikte kucağına aldığı büyük papatya demetini göğsüne sıkıca bastırırken bir elinde de Kenan'ın ipek mendilini tutarak apartmana doğru yürümeye başladı. Kenan başıyla İsmail'e işaret edince o da peşi sıra gittik kadının. Çiçekleri elinden aldı. Asansörle oturduğu daireye kadar çıkarıp evi iyice öğrendikten sonra indi aşağıya. Kenan çoktan arabaya binmiş, İsmail'i bekliyordu. ''İyice öğrendin mi hangi dairede oturduğunu?'' ''Öğrendim efendim.'' ''İyi öyleyse. Yarın sabah erkenden git, ceketle pantolonu al ve temizlemeciye götür. Giderken çiçekçiden bir temet papatya daha al. İçine de benim kartımı koymayı unutma. Öğretmenmiş. İşe erken gider. Gecikme sakın.'' Ha, Paddy'ye aldığın çiçek güzel mi bari? O telaşla bakamadım.'' ''Güzel efendim, çiçekçideki en pahalı çiçekleri koydurdum. Kadife kurdeleyle de bağladı. Ablam beğenecek.'' Kenan rahatlamıştı. Bir taşla iki kuş vurmuşlardı. Hem Fadi'nin zırıltısından kurtulmuştu hem de akşam akşam karşısına yeni bir huri çıkmıştı. Kız güzeldi. artık kendisinin bir şeyler yapmasına gerek yoktu. Kız nasıl olsa onu arar o da yine özür dileme kendini affettirme bahanesiyle kızı yemeğe götürürdü. Gerisi nasıl olsa kendiliğinden gelirdi.'' Kenan bir elinde koca çiçek buketi ötekinde siyah deri çantasıyla apartmana girdikten sonra birinci katın merdivenlerini çıkarken kapı açıldı. Fadi onu her zamanki gibi pencerede beklemişti. Çiçeği ve çantayı sevgilisinin elinden aldıktan sonra kenara çekilerek onun içeri girmesini beklemiş sonra da hoş geldin tatlım diyerek kollarını Kenan'ın boynuna sıkıca dolamıştı. Kenan daha pardü bile üstünden çıkarmadan ona dolanan bu kollardan biraz sıkılsa da onu hafifçe iterek ''Hoş bulduk canım, doğum günün kutlu olsun.'' demişti yavaşça. Ne acelesi vardı bu kadının, kaçıyor muydu? Fadi ise Kenan'ı görmekten öylesine mutluydu ki aceleyle çantayı salona, çiçeği mutfak masasına koyduktan sonra yeniden koşarak Kenan'ın yanına gelmişti. Şimdiki görevi Kenan'ın soyunmasına yardım etmekti. Pardü elinden alıp kenarda duran vestiyere asmış, Sonra da Kenan'ın salonun baş köşesindeki koltuğa oturması için ona eşlik etmişti. Seviyordu bu adamı. Hem de çok seviyordu. Gerçi doğum gününü bile unutup aklı başka yerdeydi ama yine de ondan kopmak ölüm gibi geliyordu Fadi'ye. Ne kadar yakışıklı, ne havalıydı sevgilisi. Başka türlü bir elektriği vardı. Koltuğun kenarına oturup ona sarılınca Kenan'ın sigarayla karışık parfüm kokusunu iyice içine çekti. Bu kokuyu duymak bile her şeye değerdi doğrusu. Nasılsın canım? Günün nasıl geçti? Yine çok mu yoruldun? Keşke bu kadar yormasan kendini. Şöyle ayaklarını uzat, dinlen biraz. Bak, sana ne güzel yemekler yaptım. Kaç saattir uğraşıyorum bu yemeklerle biliyor musun? Neden? Çünkü benim sevgilim her şeyin en iyisine layık. Tamam, tamam. Eline sağlık. Evet, biraz yoruldum. Ne de olsa uzun yoldan geldim. Biraz işim vardı. Onu halletmeden çıkamadım. Ama şirkette değildin. Yine kulübe gittin değil mi? ''Semih'le konuşmam gerekiyordu. Onu da bu saatte ancak kulüpte bulurum. Oraya gidince de bir iki tek attık işte. Ama benim doğum günümü bile unuttun. Yok canım, unuttuğumu da nereden çıkardın? Sen aradığında işim bitmek üzereydi. Zaten geliyordum.'' Fadi aslında alışkındı böyle şeylere. Kenan hiçbir zaman ona verdiği sözleri tutmaz, o hatırlatmadıkça önemli günlerin hiçbirini hatırlamaz, aldırmazdı böyle şeylere. ''Erkeklerin çoğu böyle değil miydi?'' Hem Kenan gibi önemli bir adam bunca işin gücün arasında böyle şeyleri unutabilirdi. Bunları doğal karşılıyor ama yine de ona sitem etmeden duramıyordu. Beraberlikleri on yıla yaklaşmıştı. On yıl, dile kolay. Ne günlerdi onlar. Onun gibi bir adamın sevgilisi olabileceğine, rüyasında görse inanmazdı Fadi ama olmuştu işte. O zamanlar üniversitede okuyor, aldığı burs parası yetmediği için de akşamları bir kulüpte garsonluk yapıyordu. Beş kız kardeşten tek okuyan ilk okuldan beri derslerinde çok başarılı olduğu için okul yönetimi ve öğretmenler destek olmuş, üniversite sınavlarında aldığı çok yüksek puan nedeniyle devlet ona burs vermişti. Ailesinden zaten bir destek yoktu. Önceleri geceleri sabaha kadar bir otelin santralinde çalışmış ama aylarca hiç uyumadan yaşamak çok zorlamıştı onu. Ancak yine de oradan kazandığı parayla kalın bir mont almıştı kendine. Daha sonra bu kulübe girmeyi başarmıştı. Her gün akşamüstü beş gibi okuldan çıkınca geliyor, kulüp kapanana kadar çalışıyordu. İşletmeciler çok memnundu ondan. İki işinin yapacağı kişi tek başına yapıyor, asla kaytarmıyor, ne verirlerse itiraz etmiyor, sigorta bile istemiyordu. Hep başı önünde gezer, müşterilere çok saygılı ve mesafeli davranır, işletmenin giymesi için kendisine verdiği iş kıyafetleri her zaman tertemiz olurdu. Hayata bu kadar asılmasa, kardeşleri gibi kaderine razı oluverse bu kadar acı çekmezdi. Bu kadar okumasa, her şeyi bu kadar bilmese, bazı şeyleri görmeyiverse belki de daha huzurlu bir hayat yaşayabilirdi ama öyle değildi işte. İçinde yaşadığı çevredeki insanlardan ne kadar farklı ve bir sokak faresi kadar acınası bir durumda olduğunu hayat her fırsatta yüzüne vuruyordu. Arkadaşlarının en önemli sorunu o gün ne giyecekleriydi. Onun böyle dertleri yoktu. Çünkü ne giyeceği zaten belliydi. Kenan'la bu kulüpte tanışmışlardı. Kenan oranın değerli üyelerinden biriydi. Tuhaf bir çekiciliği vardı. Sanki etrafına farklı bir elektrik yayılıyordu. Hele o kahkahaları kulübün duvarlarında çınlıyor ve onu derinden etkiliyordu. Ağlayan, inleyen, ıstırap çeken insanlara alışkındı. Ne oluyor, ne hissediyordu da böyle şen, böyle coşkulu olabiliyordu insan. Dünyaya hem erkek, hem de bu kadar yakışıklı ve güzel biri olarak gelmek nasıl büyük bir şanstı. Gerçi Kenan hep neşeli ve keyifli değildi. En küçük dikkatsizliği affetmez, suyunu hep soğuk, ekmeğini hep sıcak ister, sigara tablasını bir taneden fazla sigara söndürmezdi. Rakısının bittiği anında fark edilmez ve hemen servis yapılmazsa kızar, sanki çok önemli bir yanlış yapılmış gibi ortalığı ayağa kaldırır, söylemediğini bırakmazdı. Onun için kulüpte çalışan herkes ondan korkar, o kulüp sadece ona aitmiş gibi her konuda ona öncelik tanırlardı. Ama bu bile o zamanlar Fadi'nin çok hoşuna gidiyor. Herkes gibi o da Kenan'a daha çok saygı duyup önemsiyordu. Demek adam kendine o kadar güveniyordu ki kimsenin yapmadığını yapıyor ve her konuda ona özen gösterilmesinde ısrarcı oluyordu. Kulübün VIP odasında 8-10 kalontor adam hep birlikte oturur, o odadan pek çıkmaz, orada yer içer, kumar oynarlardı. İşletme o odaya servis yapmak üzere yılların garsonu Süleyman'la Fadi'yi görevlendirmişti. Aslında hadi Fadi değil, Fadime'ydi. Bu adı ona Süleyman takmıştı. Servis işini daha çok Süleyman yapar, Fadi de o odadakilerin özel sekreteri ya da asistanı gibi çalışırdı. Kulübe gelen bütün telefonları o bakar, VIP odasındakilere kimi bağlayıp kimi bağlamayacağını çok iyi bilir. Her birinin kapıda bekleyen şoförleriyle o ilgilenir. Patronlarını kaçta almaları gerektiğini, şoförlerin yiyip içmelerini hep o ayarlardı. Kırtta bir Fadi işe gelmezse kulüpte herkesin el ayağına dolanır, VIP odasındakilerden fırça yememek için ne yapacaklarını şaşırırlardı. Zaten Fadi izin yapmaz, haftanın yeni günü olabildiğince işinin başında olmaya özen gösterirdi. Kulübün telefon santralinin bulunduğu küçük odada arada bir kitaplara şöyle bir göz gezdiriyordu. Onun derdi dersler değildi. Okulu nasıl olsa bitirirdi ama dil bilmiyordu. Bir gün özel konuklarına laf arasında İngilizce öğrenmek istediğinden söz etmiş, Kenan çok ilgilenmiş, ilk fırsatta ona bir kurs ayarlayacağına söz vermişti. Fadi dil öğreneceğine seviniyordu ama onu asıl heyecanlandıran Kenan Bey'in ona gösterdiği ilgiydi. Günün birinde az da olsa ona benzeyen birini bulabilecek miydi acaba? Birkaç hafta sonra hafta sonları sabahtan öğleye kadar gidebileceği bir dil kursu ayarlamıştı ona Kenan. Sık sık onları arayan karılarına o gün ne söylemesi gerektiğini en iyi Fadi biliyor. Karılarına değil de arayan başka kadınlarsa onlara da en doğru ve en yerinde cevabı yine Fadi veriyordu. Artık hiçbiri Fadi'siz olamıyordu. Diğerlerini değil ama Kenan'ın karısından başka bir kadın ararsa canı sıkılıyordu Fadi'nin. Kulüpte çalışmak başka bir boyut getirmişti Fadi'nin hayatına. Artık kendini eskisi gibi sokak faresine benzetmiyor hatta önemli biri olduğunu düşündüğü zamanlar bile oluyordu. Kulüp yönetimi, V.I.P. konuklarının ondan ne kadar memnun olduğunu biliyordu. Çünkü her biri oraya gelir gelmez karşısında Fadi'yi görmek istiyordu. Bu yüzden ne olur ne olmaz diye hemen Fadi'yi sigort ettirmiş ve ücretini arttırmışlardı. Eskiden yaşamak ve hayata tutunmak için sadece hayalleri vardı Fadi'nin ama şimdi kılık kıyafetine, saçına başına daha fazla özen gösteriyor, dişlerine her gün fırçalıyor, parfüm bulamasa bile deodorant sürerek daha güzel kokmaya çalışıyordu. Bu adamların sayesinde belki iş bulması da daha kolay olurdu. Kimi de devlette çok önemli yerlerdeydi, kimi de ülke çapında iş yapan büyük şirketlerin sahibiydi. Ama sık sık kafası bu adamları arayan kadınlara takılıyordu. Anlayamıyordu onları. Kendisi ne olursa olsun asla böyle bir şey yapmayacaktı. Onu kimse sevmese de evli erkeklerle bir ilişki yaşamayacak, gözünün tutmadığı, hayranlık duymadığı biriyle bırak evlenmeyi arkadaşlık bile etmeyecekti. Güzel bir kız değildi, onu beğenen de olsa olsa kendi gibi biri olacaktı. Böyle birine o asla aşık olmazdı, gerekirse ömrünün sonuna kadar evlenmeyecekti. Gündüz çok çalışsa da geceler onundu. Gece hemen uyumak istemez, biraz olsun hayal dünyasına gezinmek isterdi ama gündüz o kadar çok yorulurdu ki çoğu zaman daha hayallerin tadına varamadan uyur kalırdı. Öyle hemen uyuyup kalmasa ne güzel olacaktı. Bunu bildiği için artık sadece bir tek karede toplamıştı hayallerini. Siyah kürk mantosunun yakalarını kaldırıp beyaz Mercedes'ine bindiği gibi basıyordu gaza hayalinde. Ankara'nın ışıklı caddelerinde son hızla gidiyordu. Arabanın radyosunu açmayı da ihmal etmiyordu hiç. Geceleri iş çıkışı genelde kulübün şoförü onu kaldığı yurda bırakır, yurt görevlileri de onun akşamları çalıştığını bildikleri için bu duruma bir şey demezlerdi. Bir akşam VIP konukları çok geç saate kadar kulüpte kalmış, Fadisiz asla olamayacakları için de şoför gitsin birimiz onu yurda bırakırız demişlerdi. O akşam inşallah Kenan Bey'in arabasına binerim diye çok dua etmişti içinden. O lacivert Mercedes'in arkasına Kenan Bey'in yanına kurulmayı çok istiyordu. Kim bilir hangi güzel ve havalı kadınları ağırlamıştı o Mercedes. Gerçekten de öyle olmuş onu yurda gecenin bir yarısında Kenan Bey'e bırakmıştı. Şoför Bey kapıyı açmış... O binene kadar ayakta beklemiş, sonra kapısını kapatıp öyle geçmişti yerine. Yol boyu sohbet etmişlerdi Kenan Bey'le. Ne kadar konuşkan, nasıl da cana yakın bir adamdı. Onunla konuşurken kalbi ağzına gelmiş, hepsi titremiş, gözlerine sanki başka türlü bir pırıltı yerleşmişti. İçinden, ''Bir mucize olsa ben hep bu arabaya binsem, hep Kenan Bey'in yakınında olsam, hatta bana sarılsa.'' diye geçirmiş. Sonra da böyle şeyler düşündüğü için utanmıştı kendinden. O gece çok sarhoştu Kenan Bey. Ne de olsa bu saatlere kadar hepsi de aralıksız içki içmiş, kumar oynamışlardı. Konuşmasında bile hafif bir tutukluk vardı. Bir ara nasıl olmuşsa olmuş, Kenan kolunu ona doğru uzatmış, kızı kendine çekmiş ve saçlarından öpüvermişti. O anda heyecandan öleceğini sanmıştı Fadi. Allah'tan tam da o sırada yurdun önüne gelmişler, şoför aceleyle yerinden fırlayıp Fadi'nin kapısını açmış ve utancından Kenan Bey'e teşekkür bile etmeden kendini sokakta bulmuştu. Neler oluyordu? Koskoca Kenan Bey ona ilgi mi duyuyordu yoksa? Onca güzel kadın dururken böyle bir şey olabilir miydi? Yok, olmazdı öyle şey. Ertesi akşam işe gittiğinde el ayağı titriyor, her zaman kolayca başa çıktığı işlerin altından bir türlü kalkamıyor... Süleyman Efendi ise onun bu haline bir anlam veremiyor, hasta mısın yoksa kızım diye sorup duruyordu. Ama o gün ortalık yine çok karışıktı. Kenan Bey'in sevgililerinden birinin kocası durumu fark etmiş ve kulübe baskına gelmişti. Bu adam nasıl bu kadar cesur olabiliyor, hiçbir şeyden korkmamayı başarıyordu. Adam Kenan Bey'i önce telefonla aramış, karısıyla ilişkisi olup olmadığını sormuş. O da evet var ama bunu bana değil eşinize sorun demişti. Fadi bu konuşmayı kulağıyla duymamış, Çalışanlar o gün bundan başka bir şey konuşmadığından olayı en ince ayrıntılarına kadar onlardan öğrenmişti. Adam kozlarını paylaşmak üzere kulübe geleceğini söyleyince ''Hay hay ne zaman isterseniz gelin'' demiş ama kapıda bekleyen bütün şoförler seferber edilmiş, karakollardan sivil polisler istenmiş, gece yaralarına kadar bütün kulüp alarma geçmişti. Sonunda adam gelmiş ama geldiğine geleceğine pişman olup geri dönmüştü. Ama artık geceleri onu kaldığı yurda sık sık Kenan Bey bırakır olmuştu. Fadi o arabaya binmeyi hem çok istiyor hem de korkuyordu. Aslında neden korktuğunu kendisi de bilmiyordu ama korkuyordu işte. Bu adam artık ona her akşam sarılıyor, onu her seferinde öperek uğurluyordu. Aslında kötü bir niyeti olmadığını anlamıştı. Öyle olsa bu girişimlerin devamı gelir, onu rahatsız etmeye daha ileri gitmeye kalkardı. Oysa Kenan Bey asla böyle bir şey yapmıyor... İlk gece ne yaptıysa sonraki gecelerde aynı şeyleri yapıyor. Onu hafifçe sarılıp saçlarından öpüyordu sadece. Daha ileri gitmek isteyen o değil, kendisiydi. Aşık mı olmuştu acaba? Aşk böyle bir şey miydi? Sabahlara kadar onu düşünmek, onu bir an önce görebilmek için... ...akşamı iple çekmek, yanından hiç ayrılmak istememek... ...aklından bir an bile çıkaramamak. Bu muydu aşk? Aklını kaçırmış olmalıydı. Aslında Fadi gerçekten... Akıllı, mantıklı, nerede ne yapacağını bilen bir kızdı. Olmadık insanlara gönlünü kaptırmak da hiç ona göre bir şey değildi. Böyle biri tarafından asla sevilmeyeceğini biliyor ama bu rüyanın bitmesini de istemiyordu. Ayrıca gözü yükseklerdeydi. Bu hayatla göze göz, dişe diş mücadele edecek, başkaları nasıl başardıysa o da başaracak, bu dünyaya boyun eğmeyecek, paraysa parayı, itibarsa itibarı bir gün mutlaka elde edecekti. Arkadaşları yaşadıkları anın peşine düşüyor, çoğu zaman derslere bile boş veriyor, ailelerine yalan üstüne yalan söylüyorlardı. Bazılarını anlayabiliyordu. Nasıl olsa bir yolunu bulacaklarından emindiler ama bazıları olmadık birinin peşine düşüyor, aşık olduklarını sanıyor, göz göre göre yarınlarını berbat ediyorlardı. O öyle değildi. Öyle de olmayacaktı. Tanrı onu zor bir ortamda yollamıştı bu dünyaya. Geçmişi düşünmeyi kendisine yasaklamıştı. Geçmiş, geçmişti. O artık hiç geriye bakmamalı, hep geleceği gelecekte yaşayacağı güzel günleri düşünmeliydi. Şimdi artık geceleri yatağa girince işler değişmişti. Önce Tanrı'ya, ona bu güzellikleri yaşattığı için uzun uzun teşekkür ediyor, sonra başlıyordu Kenan Bey'le hayaller kurmaya. Herkese çabucak kızan bu adam, ona kolay kolay kızmıyor, hatta arada bir teşekkür bile ediyordu. Acaba ona bu kadar farklı davranmasının altında yatan başka şeyler olabilir miydi? Fakültenin son sınıfına geçmişti. Yakında mezun olacak ve öğrenci yurdundan ayrılacaktı. İyi ama hemen iş bulamazsa nerede barınacak, kimin yanına sığınacaktı. Nasıl bir düzen kuracak, Bir ev tutarsa kirasını nasıl ödeyecek, girdiği işten şimdiki kadar para kazanabilecek miydi? Şimdi hem burs hem askeri ücret üzerinden de bir maaş alıyor hem de VIP odası mensupları cebini bol bahşişle dolduruyordu. Kurs parasını da Kenan Bey ödüyordu. Eline geçen paranın bir kısmını ailesine gönderdiği için bir birikimi de yoktu. Sonunda bu konuyu bir gece arabada Kenan Bey'e de açtı. Okulu bitirir bitirmez acilen iyi bir işe ihtiyacı vardı. Başka türlü kendine bir ev tutamaz, kira ödeyemezdi. Kenan Bey her zamanki gibi büyük bir dikkatle onu dinlemiş ve konuyla ilgileneceğini söylerken de ağzının kenarıyla hafifçe gülümsemişti. Arada bir alnına dökülen birkaç tel saçı, iri uzun parmaklarıyla geriye atışı, için gözlerini sık sık sağa sola oynatarak etrafa bakarken o közlerde bütün kadınların gördüğü ateş, kumarda kazandığı zaman oturduğu yerde arkaya kaykılarak attığı neşeli kahkahalar, ona her yaklaştığında içine işleyen erkek kokusu. Her şeyi özeldi bu adamın. Ona bakınca insan önce onun erkeksiliğini görüyor hatta bunu ta içinde hissediyordu. Bu çok özel adama aşık olmuştu Fadi.